Kehf suresi 31. ayetten itibaren. Onlar altından ırmaklar akan adın cennetleri onlarındır. Orada tahtlar üzerinde kurularak, orada altın bileziklerle bezenecekler, ince dibadan, kalın dibadan yeşil elbiseler giyeceklerdir. Ne güzel sevap, ne güzel dayanak. Onlara iki adamın halini misal getir ki biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, ikisinin de etrafını hurmalıklarla donatmış, ortalarında da bir ekinlik yapmıştık. Bu iki bağ mahsulünü vermiş, bundan bir şeyi eksik bırakmamıştı. Onların arasından bir de ırmak fışkırtmıştık. O adamın başkaca geliri de vardı. Derken o arkadaşına, Onunla konuşurken dedi ki ben malca senden zenginim, de senden kuvvetliyim. O nefsine zulümde berdavam olarak bağına girdi ve dedi ki bunun sonsuza kadar helak olacağını zannetmiyorum. Kıyametin de kopacağını sanmıyorum. Bununla beraber eğer ben Rabbime döndürülüp götürülürsem andolsun bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum arkadaşı ona cevap vererek dedi ki, seni evvela bir topraktan, sonra da bir damla sudan yaratıp, tekrar seni bir adam seviyesine getiren Allah'ı küfr ile inkar mı ettin? Fakat ben müminim. O Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiçbir şeyi ortak tutmam. Bağna girdiğin zaman, maşallah, Allah'tan başka hiçbir kuvvet yoktur demeli değil miydim? Malca ve evlatça beni kendinden az görüyorsan, Rabbimin bana senin bağından daha hayırlısını vermesi, seninkinin üstüne ise gökten yıldırımlar göndererek, bağının kaypak, yalçın bir toprak haline gelivermesi memuldür. Yahut olabilir ki, suyu yerin dibine çekilir de, bir daha onu arayıp bulmaya güç yetiremezsin. Nihayet onun bütün serveti istilaya uğratıldığı, Bağ uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını oğuşturak kaldı. Çardakları yere çökmüştü. Diyordu ki ne olaydım Rabbime hiçbir şeyi ortak tutmuyaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek bir cemaat yoktu. Kendisi de öç alabilecek değildi. İşte bu makamda Nusret ve hakimiyet, hak olan Allah'ındır. O sevapçada da hayırlı, akıbetçe de hayırlıdır. Onlara dünya hayatının misalini de irad et. O gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bununla yeryüzünün nebatı birbirine karışmış, en nihayet o nebat kuru bir çöp kırıntısı haline gelip, Rüzgarlar onu sabır vermiştir. Allah her şeyin üstünde bir kudret sahibidir. O mal, o oğullar dünya hayatının ziynetidir. Bekaya erecek iyi amel ve hareketlerse Rabbinin nezdinde sevapça da hayırlıdır. Umut etmek bakımından da hayırlıdır. O gün ki biz dağları yürüteceğiz ve sen yeri çöl göreceksin. Onları da mahşerde toplamışızdır da içlerinden hiçbirini bırakmamışızdır. Hepsi saflar halinde Rabbine arz edilmişlerdir. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Hayır. Size olan vadimizi yerine getirecek bir zaman tayin etmediğimiz sandınız değil mi? Kitap meydana konmuştur. Görürsün ki günahkarlar onun içinde olanlardan korkudadırlar. Eyvah bize derler. Bu kitaba ne olmuş? Küçük büyük hiçbir şey bırakmayıp onları saymış. Onlar işlediklerini hazır bulmuşlardır. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere Adem için secde edin demiştik de İblisten başkası hemen secde etmişlerdi. O ise cinden olduğu için Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun neslini hepsi sizin düşmanınız olduğu halde dostlar edinir misiniz? Zalimler için ne kötü bir değiştirmedir. Ben ne göklerin ve yerin yaratılışında ne kendilerinin yaratılışında onları şahit tutmadım. Saptıranları da yardımcı edilmiş değil. O gün Allah der ki, bana iddia et kattığınız ortakları çağırın. İşte onları çağırmışlar fakat bunlar kendilerine cevap vermemişlerdir. Biz onların aralarına bir uçurum koymuşuzdur. Günahkarlar ateşi görmüşler de onun içerisine düşeceklerin kendileri olduklarını anlamışlar. Fakat ondan kaçacak bir yer bulamamışlardır. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her misali açıklamışızdır. İnsanın husumeti ise her şeyden fazladır. İnsanlara hidayet geldiği zaman onların iman etmelerini ve Rablerinden mağfiret istemelerini, evvelkilerin mahvi helakinde cari ve hakim olan ilahi sünnetin kendilerine de yetişip çatacağını yahut onlara gözleri önünde ahiret azabının geleceğini beklemelerinden başka bir şey men etmedi biz peygamberleri müminlere müjde verici kafirleri azab-ı ilahiyle korkutucu kimseler olmaktan başka bir sıfatla göndermeyiz kafir olanlarsa hakkı batılla yerinden kaydırmak için mücadele ederler Ayetlerimizi ve tehdit edildikleri cehennemi bir maskaralık edindiler onlar. Kendisine Rabbinin ayetleriyle nasihat edilip de onlardan yüz çeviren, iki elinin öne sürdüğünü unutan kişiden daha zalim kimdir? Biz onların kalpleri üstüne, onu iyice anlamalarına engel perdeler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da bu halde sonsuza kadar hidayete gelemezler. Rabbin rahmet sahibi çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günahlar yüzünden yakalayacak olsaydı elbette onların azabını çarçabuk verirdi. Hayır onlar için vaat edilen bir zaman vardır ki onun karşısında hiçbir sığınak bulamayacaklardır. İşte halkı zulmettikleri zaman helak ettiğimiz memleketler. Biz bunların helakleri içinde bir zaman tayin etmişizdir. Bir zaman Musa genç bir adamına şöyle demişti. Ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim. Yahut uzun zamanlar geçireceğim. Bunun üzerine onlar bu iki deniz arasının birleşik yerine ulaşınca balıklarını unuttular. Balık, denizde bir deliye doğru yolunu tutmuştu. Vaktaki oradan geçip gittiler. Musa genç adamına dedi ki, kuşluk yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan andolsun yorgun düştük. Genç, gördün mü dedi, kayaya sığındığımız vakit ben balığı unutmuşum. Onu söylememi bana şeytandan başkası unutturmadı. O, şaşılacak bir surette denizde yolunu tutup gitti. Musa işte dedi bizim arayacağımız buydu. Şimdi izlerin üzerinde gerisin geri döndüler. Derken kullarımızdan öyle bir kul buldular ki biz ona tarafımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona sana doğru yol olarak öğretilen ilimden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı?'' dedi. O da Musaya doğrusu sen benim beraberimde sabretmeye asla muktedir olamazsın. Kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin dedi. O da Allah dilerse beni sabredici bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim dedi. O. Eğer bu suretle bana tabi olacaksan ben sana anıp söyleyinceye kadar bana hiçbir şey sorma dedi. Bunun üzerine gittiler. Nihayet bir gemiye bindikleri zaman o bu gemiyi deli verdi. Musa dedi ki: "Sahiplerini suda boğasın diye mi onu deldin? Andolsun, olsun sen büyük bir iş yaptın." dedi. Sen beraberimde sabretmeye asla muktedir olamazsın demedim. Musa unuttuğum şeyden dolayı beni muaheze etme. Şu işimde bana güçlük yükleme dedi. Yine gittiler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rast geldikleri zaman o hemen bunu öldürdü. Musa dedi ki tertemiz masum bir canı Diğer bir can karşılığı olmaksızın öldürdün ha, andolsun ki sen kötü bir şey yaptın. Ozat şöyle dedi: Ben sana beraberimde sabretmeye asla muktedir olamazsın demedim. Musa eğer dedi bundan sonra sana bir şey sorarsam benimle arkadaşlık etme. O takdirde tarafımdan muhakkak bir özre ulaşmışsındır. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına vardılar ki, ora ahalisinden yemek istedikleri halde kendilerini misafir etmekten imtina etmişlerdi. Derken yıkılmak isteyen bir duvar buldular da o bunu doğrultu verdi. Musa dedi ki, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın. İşte dedi, bu benimle senin ayrılışımızdır sana üzerinde asla sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim gemiye gelince o denizde iş yapan yoksullardı. ben onu kusurlu yapmak istedim ki arkalarında her sağlam gemiyi zorla almakta olan bir hükümdar vardı oğlana gelince onun anası da babası da iman etmiş kimselerdi bundan dolayı onları bir azgınlık ve kafirlik bürümesinden endişe ettik de diledik ki bunun yerine Rableri kendilerine temizlikçe daha hayırlısını, merhametçe daha yakınını versin. Duvara gelince bu o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları iyi bir adamdı. aley Rabbim diledi ki ikisi de rüştlerine ersinler definelerine çıkarsınlar bu Rabbinden bir merhametti ben bunu kendi rehimle yapmadım işte üzerlerinde sabredemediğin şeylerin iç yüzü değerli dinleyenler Hz. Musa'ya yol gösteren işlerin iç yüzünü açıklayan bu kul bütün güvenilir hadis kitaplarına göre Hızır Aleyhisselam'dır Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı eğitmek üzere gönderilmiş biriydi Hızır Aleyhisselam, müfessirlerin ortak görüşlerine göre insan değil, Allah tarafından yaratılan melek ya da başka bir varlıktı. Bu kıssanın olayların görünen tarafıyla yapılan veya yapılacak yorumların yetersiz olduğunu gösteren bir özelliği vardır. Dünyada ferdi veya toplumsal, insanları üzen veya sevindiren birçok olaylar meydana gelmektedir. Devletler savaş yapmaktadırlar, devletler birbirlerine oyun oynamaktadırlar, insanlar ise oturup bu olayların kendilerince yorumlarını yaparak, bu olayın arkasında yatan sebep şudur, bu devlet bunu şu sebeple yaptı, gelecekte şöyle olacak gibisinden sonuçlar çıkarmaktadırlar. Halbuki her şeyden öte, her şeyin gerisinde, Yüce Rabbimizin bir hesabı olduğu unutulmaktadır. Allah dünyayı yaratmıştır da, sonra kendi başına mı bırakıvermiştir? Elbette ki dünyanın bütün işlerini tedbir etmektedir. İşte bugün yaşadığımız çağda şahit olduğumuz olayların arkasında, mutlaka ve mutlaka yüce Rabbimizin hesabı bulunmaktadır. Tıpkı Musa aleyhisselam kıssasında gördüğümüz gibi aleyhe sandığımız herhangi bir olay lehe gelişiyor olabilir. Çünkü dünya üzerinde yapılan bütün planlar Allah tarafından bilinmektedir. Bu planların icra edilmesi de ancak Allah'ın izniyle mümkündür. Allah bütün kulların planını bilmektedir. Ama kulların hiçbiri Allah'ın planını bilmemektedir. İşte bunun içindir ki mümin kendisini sevindiren, üzen, her olayın gerisinde Allah'ın tasarrufu olduğunu ve kendisi için hayır olduğunu bilmeli ve sadece ve sadece Allah'a tevekkül etmelidir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Sana Zülkarni'ni sorarlar, de ki size onun halinden de haber söyleyeyim. Hakikat, biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona her şeyden bir sebep verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu. Nihayet, güneşin battığı yere ulaşınca, onu kara bir balçıkta batar buldu. Bunun yanında da bir kavim buldu. Dedik ki, Zürkarney'in onları azaba uğratmanda, ''Yahut haklarında güzellik tarafını tutman da serbestsin.'' dedi. ''Kim zulmelerse onu azaplandıracağız. Sonra da o Rabbine döndürülür de o da kendisini şiddetli bir azaba duçar eder. Ama kim iman eder güzel amelde bulunursa onun için en güzel bir mükafat vardır. Ona emrimizden kolayını da söyleyeceğiz.'' Sonra o başka bir yol tuttu. Nihayet üstüne güneşin ilk önce doğduğu yere ulaştığı zaman onu öyle bir kamin üzerine doğuyor buldu ki biz onlar için buna karşı korunacak hiçbir siper yapmamıştık. İşte böyleydi. Halbuki onun yanında neler vardı ki biz hepsini ilmimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığı zaman onların önünde hemen hemen hiçbir söz anlamaz bir kavim buldu. Onlar dediler ki Zülkarneyn hakikat Yecüc ve Mecüc bu yerde fesat çıkaran kabilelerdir. Bizimle onların arasına bir set yapman için sana bir vergi verelim mi? Dedi ki Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Haydin, siz bana bedeni kuvvetle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. O karşılıklı iki dağın iki yanı tam eşitlendiği vakit görükleyin dedi. Nihayet onu bir ateş haline koyduğu zaman da getirin bana dedi. Üstüne erimiş bakır dökeyim. Artık Yecüc ve Mecüc onu aşmaya da güç yetiremediler, onu delmeye de muktedir olamadılar. Bu dedi Rabbimden bir merhamettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu dümdüz yapar. Rabbimin vaadi bir haktır. O gün biz onları birbiri içinde dalgalanır bir halde bırakmışızdır. Surda üfürülmüştür. Bu suretle hepsini mahşerde derleyip toparlamışızdır. Beni anmak hususunda gözleri perdeli olan, Kur'an'ı dinlemeye tahammül edemeyen kafirlere, o gün cehennemi öyle bir göstereceğiz ki, kafirler beni bırakıp da kullarımı kendilerine dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi o kafirler için bir konak olarak hazırladık. De ki, yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları, kendileri muhakkak iyi yapıyorlar sanarak dünya hayatında yaptıkları boşa gitmiş olanları size haber vereyim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkarla kafir olup da hayır namına bütün yaptıkları boşa gitmiş bulunanlardır ki, biz kıyamet gününde onlar için hiçbir ölçü tutmayacağız. İşte böyle onların cezası küf ve inkar ettikleri ve benim ayetlerimi ve peygamberlerimi eğlenceye aldıkları için cehennemdir. Hakikaten iman edip de iyi iyi amel ve hareketlerde bulunanlara gelince onların konakları da Firdevs cennetleridir. Bunların içerisinde ebedi kalıcıdırlar onlar. Onlar. Oradan ayrılmakta istemezler. Diki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar daha yardımcı olarak ilave etsek, Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenir. Diki, De ben ancak sizin gibi bir beşerim. Şu kadar ki bana yalnız ilahınızın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 Bir grup Müslümanın habeşistana hicretinden önce nazil olmuştur. Sahih hadislere göre habeş Kralı Necaşi hicret eden Müslümanları huzurunda topladığı sırada Hzre Cafer radıyallahu an bu surenin birinci ayetinden kırkıncı ayetine kadar olan kısmını kendisine okumuştur. Sure 98 ayettir Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Ker ha ya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 bundan evvel biz ona hiçbir kimseyi adaş yapmamıştık dedi Rabbim benim nasıl oğlum olur ki karım bir kısırdır bense ihtiyalığın son haddine varmışımdır melek dedi öyledir fakat Rabbim buyurdu ki o bana göre pek kolay daha evvel sen bir şey değilken seni yaratmışımdır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 Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut dedik. Henüz çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik verdik. O çok muttakiydi. Anasına babasına da itaatkardı. Bir serkeş ve asi değildi. Dünyaya getirildiği günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun.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 esirgeyici Allah'a sığınırım. Eğer sen fenalıktan bir hakkın sakınan bir insansan çekil yanında. Ruh da ben ancak sana günahlardan pat bir oğlan vermek için Rabbinin elçisiyim dedi. O benim nasıl bir oğlum olacakmış dedi. Bana bir beşer dokunmamıştır. Ben bir ifetsiz de değilim.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 doğum sancısı onu bir hurma ağacına sevk etti. Keşke dedi. Bundan evvel öleydim, unutulup gideydim. Aşağısından ona şu nida geldi. Tasalanma. Rabbim senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma ağacını kendine doğru silk, üstüne derilmiş taze hurma dökülecektir. Artık ye, iç,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 Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi, anan da iffetsiz bir kadın değildi. Bunun üzerine Meryem İsa'ya işaret etti. Biz dediler, henüz beşikte bulunan bir çocukla nasıl konuşuruz? İsa dile gelip dedi ki, ben hakikat Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi. Beni peygamber kıldı. Beni her nerede olursam mübarek kıldı. Bana hayatta bulunduğum müddetçe namazı, zekatı emretti. Beni anneme hürmetkar kıldı. Beni bir zorba, bir bebaht yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde diri olarak kaldırılacağım günde selam benim üzerimdedir. İşte hakkında şek ve ihtilaf etmekte oldukları Meryem oğlu İsa hak kavlince budur. Allah'ın evlat edinmesi olmuş şey değildir. O münezzehtir. O bir işin olmasını dileyince ona ol der o da verir. Şüphesiz ki Allah benim de rabbimdir, sizin de rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. İşte dost doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık görecekleri büyük bir günün çetin azabı o kâfirlerindir. Onlar bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler. Fakat o zalimler bugün apaçık sapıklık içindedirler.